Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zeytin ve zeytinyağının faziletleri. Allah-u Teala konu keriminde zeytine yemin ediyor. Bu tabi zeytin önem açısından yeterli bize nişastır. Mevlamız buyuruyor Çin Suresinin başlarında Bismillahirrahmanirrahim vettine ve zeytuni tin incir anlamına geliyor. Buradaki baştaki bab da, vav da vav-ı kasem deniyor buna. Yemin vavı. Allah Teala burada yemin ediyor. Niye? Ve vettine incire ve zeytuni zeytine Allah yemin ediyor burada. Ve burada iki şey daha var yemedilen ve tur-i sinine tur sinaya bu bir dağdır ve hazel beledir emin ve mekemi keremeye şu emin beldeye diye tabi bundan her bir anlamı başka başka bunların burada bilinmişler konu bugün zeytin ve zeytinyağı zeytin, zeytin ağacının İlk yetiştiği yer neresi? Dünyanın kürüğü arzda. Allah tabiriyor bize bunu. Süre müminin ayet 20'de. Bismillah. Ve şecereten Allah tabi bir ağaç da yarattı ki zeytin ağacını Tahrucu bu ağaç çıkar çıktı. Min turi sina'ya turi sina'dan çıktı. Tur Cebel da anlamına geliyor. Yani Sina dağından çıktı. Tembüt'ü bir dühni yağlı olarak bir meyve verir ve sıb Akil'in yiyenlere bir katık olarak bunu Allah yarattı Mevlamız bu ağacın ağacını. Demek zeytin ağacı ilk çıktığı yer Tur-i Sina dağından yetişti. Dağların her biri bir değil muhteremler. Uhud Dağı, Arapdaki cebel Rahme gibi bu Tur-i Sina'da Allah katında kutsal bir dağ. Bunun kutsalı nereden geliyor? Hz Musa Aleyhisselam onun üzerinde Allah kelam eşitti. Musa Aleyhisselam Hazretleri Mısır'da doğdu. Şiravun'un sırasında büyüdü. O günün koçları onu gerektirdi. Sonra Mısır'dan kaçmaya mecbur kaldı Musa Aleyhisselam adettir. Hep bunlar aslında gerçekte kaderin kişiyi yönlendirmesi bunlar. Yani gerçekte her şey bir sebep aslında. Asıl mesele nedir? Kaderin yönlendirmesi. Had Musa Aleyhisselam Mısır'dan kaçma zoruna kaldı, kaçtı. Medine gitti, başka ülke o zamanlar. Mısır başka, orası başkaydı. Medine gitti, Medine akşamuzu ulaştı Medine. Medine dışına ulaştı. Bahsetti bir ağaç gördü orada, yolda bir şey yiyemedi ama parası hiç yok cebinde. Bir şey al yiyemedi. Artık kaç gün oraya gittiyse. Ağac gitti oraya. Akşem bir ağacın altına uzandı. Bitkin bir halde. Bahteki o ağacın yakınında Medyen halkının suyu varmış. Çıkan bir su kuyu. Çobanlar oradan koyunlarını suluyorlar. İki tane kız gördü. İki tane kız. Onların da bir koyun sürüsü var. Ama kızlar en arkada sıra bekliyorlar. Eki çobanın işi bitsin diye. Kadın Musa Aleyhisselam o anda peygamber değil. Genç, bekar genç Fakat peygamber olmadan önce de onların bir makamı vardır. hasat makamı diye. Evliyanın daha üstünde o makamları. Musa Aleyhisselam Hazretleri bir güneşe baktı. Güneş yavaş yavaş batmak üzere. Sırada bekleyen koyun sürülerine baktı. Daha çok koyun varı sırada bekleyen. Yani kızlara sıra gelinceye kadar akşam olacak, hava kararacak. Acıdı kızları, kızı yana gitti. Neyse sen geride kalıyorsun bu şekilde dedi, onlara sordu. Deder ki bunlar bize sıra verme erkekler dediler. Onların her biri hayran gidiyor, aynı sıra bize geliyor. Böyle geç kalıyoruz dediler her zaman karanlıkta. Peki burada başka kuyu yok mu? Kuyudan başka sormak için. Bir kuyu daha vardı ama üzerine dağdan bir kaya taş yuvarlandı. Büyük kaya yuvarlandı. Onun çabana uğraştılar. aşamalar kuyu. O kayayı kaldıramadılar. Nerede o kuyu? Şu yakın karşı yerde. Kadın Musallim gitti oraya. Allah'ın izniyle uğraştı. O kayayı tek başımadan açtı kuyu, açtı kaldırdı kayayı. Kıdırı çağırdı. Ondan onların arasında kovada iftiraya varmış. Hem onlara koy ipiyle acele acele acele acele suyu çekti, hayvan hepsini suladı. Onları gönderdi. Yine kendisi boğaç altına gelip uzandı. Zaten bitkin balekini orada bekledi. Kızlar eve erken gittiler o günü. Babaları da peygamberdi babaları da. Kov mehrak oldu oraya çekilmişti sonradan, son zamanlarında. Pirifani babaları da, Şuhaybalesim Hazretleri babaları da. Babaları da sordu, kızım, bugün niye erken geldiniz? Geç geldiniz. Baba dediler, bir yabancı genç dediler. Işte Anlattılar durumu, işte o kayayı kaldırdı. Bunları suladı. Ama dediler, çok güzel bir genç dediler babalarına. Çok güvenliği, ahlaka, her şeye bakımdan çok güzel bir genç dediler babalarına. Babası bir kızı gönderdi. Kızım git öğren şark bize gelsin baş misafir gelsin. Yabancı genç acıkmıştır. Kız geldi. Hatta çok kızı utangaçmış. Ki melabiyi alestiği yahin bela haya utanan kız geldi. Babam seni başında davet ediyor dedi. Pek yere müsahibin gazteri. Kız öne gidiyor. Bu arkada havada anda biraz rüzgarlıymış. Etekler açılmaya başladı afişe. Dedi Musa Aleyhisselam kıza arkamdan gel önden ben gideyim. Eğer sağa su dönmek gerekiyorsa bana sesinle haber verme. Kadının kadın haber Bana sen sağdan sağdan dönme. 50 ufak taş al. Taşı sağ atarsın. Ben sağa dönerim. Bakmati Aleyhisselam. Gittiler. Şöyle bıraksama dedi tabi ona tabi Musa'nın durum ona malum o biliyor On anda Hazmi Musa'nın kendini bilmiyor ama şu haberi onu biliyor dedi ki ya Musa dedi buyurun bakalım işte tabi geldiğinde efendim sordu anlat durumlarını dedi ki kızları babalarına baba bugün yabancı garip ve fakir derler bize bir ecir lazım yani ücret bir kişi bize lazım işimizi görecek sen tutun baba derler, ücretle, bu vaksana koyunlarımıza. Bu yüzden Şahabal Haz dedi ki, Musa Aleyhisselam'a, ya Musa, e, seninle benim bir şartım var, pazarlığım var dedi. Eğer sekiz yıl, benim yanımda, ücretle, yani aylık yıllık neyse, o günkü dönemde, sekiz yıl, ücretle, yanımda çalışır koyuna bakmak şartıyla, kabul edersen kızın birini sana vereceğim dedi. O da kabul etti. Hatta 10 sene kalsan daha iyi olur dedi. Ama 8 sene şart koşuyorum dedi. Kabul etti. Musa elendi tabii kızla. Ve çok şıda olduğu ondan. 8 yıl orada Musa'sın hep daha da tepede koyunları büyüttü ne kadar peygamber gelmişse her peygamber mutlaka koyun çobanını yapmış muhteremler. Her biri yapmış. peygamber dahil yapmışlar. Musal-ı orada manen yetişti. Yani peygamberlik kolay değil adı cemaatim. Peygamberlik kolay değil. Ruhlar aleminde onlara peygamberlik verildi. Onlar ruhsal yönlere başka. Öyle olduğu halde bir insanın bu beşiyet sıfatını aşıp da peygamber makamına geçişi böyle kolay olmuyor. Sekiz yıl dağ ormanlarda elinde ahsası ona ahsak bir denek verdi kayınpedere yani. Musa Sımmar Serebadan yatardı. Hatta bir gün yatmış uyumuş. Eyvah diye koyunlara bir şey olmasın diyor. Uyuna bakıyor. Birkaç tane boğulmuş kurt görüyor. Kurt o asa, dernek ejderhalı, mahve boğulmuş onları. Komuş kendisini. Yine Musa Esam gezerken dağda tepelerde, çöl ağaçları yüksek ağaçlarına bazen yapmak üzerinde. Tabi dernek kısa. oraşırmış e, onlara düşüreyim derlekten. Ama hangi ay uzansa asa uzuyormuş. Ağacın dalları 20 metre yukarıda bile olsa 1 metrelik yukarıda uzuyormuş ona düşürüyormuş. Yine Aziz Musa Nislam Hazretleri çölde başta kuyuya rast gelince ne kadar kuyunun suyu derin de olsa asayı koyup bağlayıp asaya yetişiyormuş onlara. Hep buna tabi görüyor. O dağlarda, ormanlarda koyun arasında malzeme yetişiyor. Bir gün eve dönecek, artık biraz da geç de kalmış o günü. Koyunun biri kaçıyor sürüden. Ama o da boş değil. O da imtihan. O da kadele var O da kadele var. Koyun biri sürüden hem de tersikamete yani kaçıyor. Hasan Musa Aleyhisselam düşüyor peşine koş koş koş. Koyun da kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Musa Aleyhisselam kovalıyor kovalıyor. Çok kovalıyor ama sonunda yakalıyor koyunu. Koyunu yakalıyor ama hanım bitmiş artık iyice. Terlenmiş, bunalmış, muazzam bitmiyor hale gelmiş. Koyunu tutuyor. Koyunun işte gözüne bakıyor da ah yavrum diyor sen de benim gibi yorulmuştumdur. Şimdi sen dönüşte yürütmeyeyim diyor alıyormuzuna öyle getiriyor muhteremler. O anda İlahammed'e kalbine ya Musa Musa, beylem, beylem, beylem. İlham gülü anda. Yani imtihanlar muhtemelen bakın. Bir peygamber ruh alemini peygamberi almış ama yine de geçiş süreci çok aşamalı oluyor. imtihanları çok oluyor. Açma gerekiyor bunları. Aslında mesela şunlara bu konuya girdim. Konu tabi değil aslında da. Hazır Musa aleyhisselam 8 yıl doldurdu. Dedi ki kayınpederine, baba, bak 8 yıl oldu, eğer bana müsaade sen de, ben de Mısır'a dönmek istiyorum. Annemi karıştım, göreyim dedi. dedi. Şöyle dedi, ya Mısır dedi, tamam döneceksin ama e, malı mülkün yok. O zaman da mal, davarları olacak her insanlara. Ya arası olacak, davran olacak. Bir sene daha kal, bu sene Hangi koyunun kuzu doğurursa dişi kuzu dişi doğurursa bütün bu dişiler sen olacak dedi Musa el senaba pek kabul etti o da bir sene daha bekledi o sene de koyunların her biri dişi doğurdu hepsi de hepsi Musa el senaba oldu niye kayıp yağmursa bir yıl daha kal niye onu eli yoradı Vaktini bekliyor. Şöyle bıraşsam durumu biliyor. Onun vaktini bekliyor. Ama Musa bilmiyor şu anda. Ya Musa bir yıl daha kal, bu yılda erkek doğan, kuzların hepsi hepsini olacak dedi. Bir yıl daha kaldı, hepsi sonrasında erkek doğdu. Çok büyük sürüsü oldu kendisinin. Aldı eşlerini, çoğu çocuğunu aldı, hayvanları aldı, Mısır'a doğru yürümeye başladı. Tabii en gidiyorlar. Gece yarısı oldu. O gücünde hava bulutu kapalıymış hava. Ne ay ışığı varmış ne yıldızlar. Eski insanlar yıldızdan yön bulurlarmış. Musa Aleyhisselam yıldız yok. Yönünü kaybetti. Ay ışığı yok. Muazzam karanlık hava kapalı bir de çöl soğuğu başlamış. Aşırı soğuğu başlamış. Artık koyunların gittiği yer belli olmuyor karanlıkta. Koyunlar dağılıyorlar. Muazzam soğuk. Musa sen bir oraya bir oraya koşuyor. Ne yapacağını bilemiyor. Yolu bilemiyor. Dursalar üşüyorlar orada. İmtihan şimdi ya. Ama bunu aşağı imtihanı çıkıyor. Hanımı hamilemiş, gebemiş hanımı da. Ya Musa doğum sancının sısı başladı. doğum hatim geldi diye şimdi. Musa Aleyhisselam da bunalıyordu Musa senedir. Gecenin karandığı, yolunu kaybetti, ışık hiç yok, ateşleri yok, bir şeyleri yok. Koyunlar dağılıyorlar, muazzam hava soğuk, şu yukarı üşüyor. kendi üşüyor. Hanım da başladı kıvranmaya. Ya Musa, vaktim geldi doğurmak üzereyim. Musa Aleyhisselam şaşırdı işlerinde. Tam doğanda tur Sinan'ın, Tur Dağı'nın yanına geçilmişler. Sağ tarafında Tur Dağı varmış sağ tarafında, oradan Bu Musa'dan artık şaşırdı iyice, ne yapacağını bilin mi bir şey gelmiyor. Tur Dağı'na baktı, bir baktı oraya, orada bir ışık gördü orada. Dedi ki hanımına, bak dedi, karşı bir ışık görüyorum, ya oradan bir ateş al buraya gelirim, yakarız, ısınız gece burada geçiririz, hem doğacı çocuğu ısıtırız burada, doğacı çocuğu dedi, hem oradan yol öndürürüm dedi, yolumuz yanlış mı acaba? Tabii o ışık gibi görüşe durmuş Mersin e muhteremler. İşte oraya gidince Mevlam buyurdu Ya Musa Ben senin Rabbim en Allah buyurdu. Ona ilk olarak vahiy. Orada kendisine verildi. Ona orada peygamber kendisine verildi. Verildi kendisine. Hatta orada yine Allah ona imtihan yine orada Allah bir imtihan tuttu kendisine. Mevlam buyurdu ona Ya Musa Ellik asayı bırak yere, yere bıraktı, asayı büyük bir yılan oldu. Öz yaran vardı, hareket eden. Tehtezi kenna can dün ve la mudbiren, vela buyur ya. Tabii çok uzun konu. Ee, büyük bir yılan oldu, hareketmeye başlayınca ağzını açıp da Muhsinül Ahmet Mustafa Teğlan vella mudbiren velemi akıp, arakan döndü, koltuk kaçma başladı orada. Hiç bakmadı. Buyruk Rabim yağma tut onu. Benim indim katımda böyle büyükte korkmazlar. Hemen kendine geldi döndü. Rabim tut onu ejderayı, Tut onu. Şimdi Musa seram baktı büyük bir ejderama az aşık dişine görüyor. Nasıl diye konuşuyordu? Hırkasını çıkardı, eline hırkayı sardı öttücek. Bir melek göründü. Melek gülü Musa Ama, ya Musa, Allah sana tut diyor. Allah güvendin da, hırkaya mı güveniyorsun dedi. Seni korusun diye. Hırkaya mı attı. Elini yakmış ağzına, tam ağzına elini koyduğu anda yine de as asıldı gene. Tuttu onu. Tabi böyle olması neden gerekiyor? Alıcı cemaatimiz, e, firavan dâhete gittiği zamanlar Firavun ondan bir mucizesi dedi. Aslı yeri koydu o zamanlar. Asla yılan oldu. O zaman Musa'yı korkmadı. O zaman filan korktum. Şimdi demek ki azı cemaatimiz Kuran-ı Kerim'de çok yerde Tur geçiyor. Hatta Kuran-ı Kerim'de özel bir süre var. Ve Tur diye başlayan Tur süre deniyor buna. Özel bir süre var Kuran-ı Kerim'de. Yani buna bina, bunun için. Bu yüzden biraz durdum. Demek ki Turistina'da kuran çok geçen, çok geçen, Allah katına kutsal bir dağdır. dağdır. Ve ilk olarak da zeytin ağacı orada yetişti. Yetişmiş yeryüzünde, Turistina'da. Şimdi burada tevcir Hazen'den bir ibar aldım burada. Bununla ilgili olarak aynı okuyayım inşallah ve hasse Cebelotu biz zeytuni, Allah Teala burada buyuruyor. Tur dağı'nda yedi dişini Allah azizge burada bildiriyor. Dinî çünkü ilk olarak zeytin ağacı yetişti. Lokhi minne binne evre şerertin nebetet varı tufanı ezdi zeytune. Nuh aleyhisselam zamanda olan tufanda yani yer bütün su kaplanmıştı. Hiç ağaçta kalmış anda Tufandan sonra ilk biten ağaç, yine zeytin ağacı olmuş mükemmelde. Zeytin ağacı olmuş. Binna tebka fil erdi nasihat alafi senetin ve zeytin ağacı en uzun ömürlü bir ağaçtan biri. 3000 bin kadar dayanıyor muhtemelidir. 3000 sene dayanıyormuş. Vela yesudü verekuhâ ve kışın yaprağına dökülmez diyor. Dökülmüyor. Çam gibi kışın yaprağına dökülmüyor. En uzun ömürlü bir ağaç bir de Rabbim onu yaratmış ki keresi de yaram insanlara. İnsan o keşfetmeyebunadır. Bir âlim okuyorum inşallah İbn Raime'nin Tıbbın Nebevi kitabından buyur ale şemazteri külü zeyte Zeyd, zeytinyağı. Büyürüyor Aleyhisselamadir, peygamber Aleyhisselamadir deri. Zeytinyağını yiyiniz peygamber. Peygamber bize tavsiye ediyor, yiyin buyuruyor. Ve bihi onunla yağlanın. Yani haricinde bunu kullanın. Hem dahilen yiyerek bunu zeytinyağını yiyiniz. Zeytinyağını bir de harici ortak kullanın buyuruyor yaraya, bereye, sızıya, romatizmaya, bel ağrısına bu gibi şeylere ve bu arada saç dökülmesine karşı da. Yani saçların kökünü beşler. Peygamber Efendimiz zeytin zeytinyağını yiyiniz, onu yağlarını. Fi nifi şifain o zeytinyağında şifa vardır. Minis tebîne yetmiş derde onda şifa vardır. diyorlar. <gülüyor> zeytinyağında Yetmiş derde. Bu da yetmiş kelimesi kesinten kinaye deniyor. Yani pek çok dertlere, hasılıklara bu şifa olmuş oluyor. Himes'in, fakir'in, ve idam'in ve deva'ın. Zeytin hem bir meyve bir açıdan buyuruyor. Zeytin bir meyve. Şu ağaç veriyor buna, bir meyve. Ve idam'in ve katık. 70 peygamberin bunun üzerine var vardır. Zeytin üzerinde. de. Yani peygamberlerin evliyanın en başta gelen katığı, ekmeği ve katı gıdası zeytindir. Zeytinde. <gülüyor> kuvvetli 70 peygamberin bunda duası vardır ve deva aynı zamanda hasta karşı şifa, hemistan hasta karşı koruyan bir özelliği de vardır. Burada tefsiri kebirden bir şey aldım muhtemelen. Bunda ilgili olarak tefsir kebirden bir rüya meselesi. Zeytin'e ilgili olarak. Kadircun Merildun, Libni Sirin. Bir hasta bir kişi. Hasta bir kişi, hasta bir türlü geçmeyen, uzun zamana hasta çeken bir kişi... Hazreti İbn-i Sir'ine geliyor. Hazreti İbn-i Sir'in tabiinden muhteremler. Babası Hasenis'in kölesiydi. Azat edildi. Kendisi tabiinden. Fakat zamanının e, çok üstün bir kişisi. hadis imam. İmam. imam. İmam. Ne demek imam muhteremler? En aşağı 300 bin hadisi edilir biliyor. İmam diyebilir. 301 hadis şerifi metin ve ezber ezer biliyor. hadis imam. Tefsir-i imam. Ve kendisi müşriğinin mutlak kendisi. Bunun en büyük özelliği de rüya tabiri. Rüya yorumunu hep buna soru zamanında. Yani o zamanın hatta İmam-ı Azam bile şulukluğuna buna yetişti. O bile rüyasıyla tabir ettirdi. Rüya yorumunda bir melekesi varmış bir kerameti, rüya yorumunda kendisinin. İşte bir hasta bir kişi geliyor, hasta bir türlü geçmeyen bir kişi geliyor, diyor ki, i̇bn Sirin'e şu aklıma gelmedi 20 i Sirin çok fakir ama kendisi bakır. Çok fakir kendisi. Kendisi kadar fakirken, bir gün buna biri geliyor, ya İbn-i bana diyor, şu kadar para lazım. Senin olmadığını biliyorum diyor. süresi ne olduğuna da. Yani gerçek ihtiyaç sahibiymiş yani. Öyle kişi geliyor. Bu kadar para lazım. Filan kişiye gittim. O parayı bana borca verecek ama kefil istiyor diyor. Kimse bana kefil olmuyor diyor. Sen bana kefil olur musun diyor. Derdim bu. Durumum bu. İhtiyacım bu. Bakıyor. Tam gerçekten ihtiyacı var ona. Gerçek ama. Ve kefil olurum diyor. Gidiyor ben kefilim diyor. Parayı ver buna diyor. Tabi hemen veriyor. Kefil oluyor. Ama borçlu borçlu ödeyemiyor baktı gelince. Ödeyemiyor ama. Ödemiyor ödeyemiyor. Bu defa şeran kadıya gider. Kadı kefilini getirir. Çağırır. sonra buna kefilsin, Kefilim. Sen öde bakalım parayı. Yok o da ödeyemiyor. Ödeyemeyince bu defa hapsedeli muhtemelen. Yani karşıya para bul bitireceye kadar hapse atılıyor. Zindan atılıyor. Atılıyor bu zindana. günüz tabi zindana gidiyor. Gidiyor zindana. Zindan başı. Yani cezaevi müdürü günümüzde. Zindan başı. Bakıyor aa İbn-i zindana geldi. Neden? Kefi olmuş onun için geliyor buraya. Acıya ne bir şey gelmiyor tabi. Habiş diyorlar. Konuşuyorlar. Onu bize bir yer gösteriyor. Akşam hava kararıyor. Diyor ki ya Ebn-i diyor. Senin de geliyor burada kalan benim gönlüm razı olmuyor diyor. Ne olur diyor. Sen başta hava karardı. Kimse görmez diyor. Sen evine git diyor. Erkenin sakinine buraya gelirsin diyor. Sen böyle yapamaz mı diyor. Ona şunu soruyor. Peki ama sana verilen yetki ne diyor. Sen bu yetkim var mı diyor. Yok diyor. Benim yetkim diyor. Kimse onu çıkarmamak. Korumak bunlar korumak diyor. O halde e, seni buraya kim tayin etmişse, sana kim bu görevi vermişse, sonra ona iade ediyorsun diyor. Yani bana iyilik eden derken, ama vazifenin suizmal diyorsun, iade ediyorsun diyor. Ben azalmam diyor. Çıkmıyor muhtemelen. Çıkmıyor muhtemelen. Şimdi yani Mevlamızın böyle kulü varmış muhtemelen. Gene inşallah vardır inşallah. Da. Bu bir örnek bunlar. Şimdi buna demek ki hasta biri geliyor. Diyor ki ya i̇bn Sirin reyti fil menami. ben rüya gördüm bu gece. Kireli küllameyni ben bu gece rüya gördüm rüyanda bana şunu söylediler iki lamı ye bak bu kadar. Küllameyni iki tane lamı ye Teşbih şifa bu bana diyor. Yani senin şifan Hastanın şifası iki lamıye şifa bulacaksın. Düşün taşın diyor. Ben bu yorum yapamadım diyor o kadar diyor. Fakale hemen cevabı azaltın. bak. Ne diyor? Kül zeytüne zeytin ye diyorsa onu tavsiye etmişler diyor Zeytin ye diyor. Fe'nü la şarkiyetin ve la garibiyete bak. Farkında geçiyor. La şarkiyetin belam Bela garbiye, iki vakfı. Ne doğu ne battadır o. Ortada o onun ana vatanı. Anlama geliyor. Sen diyor, allah Teala bela buyuruyor. La şarkı yetim, bela garibiyetin. İkilem bu diyor. Sen zeytini ye, ona devam et. Allah sıra verecek diyor. Bu pişirde zeytinya devam ediyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bu ayet-i kerime Nur suresi 35'te geçiyor. Yani şarkta, kartta olmadığı, doğrultultultum olmadığı. Bu ayet-i kerime, Kur'an'da en özel bir ayet-i kerime. Allah nur-i diye baş ayet-i kerime. Yani Müfessilere yoran, kafayı çatlatan, böyle tas-ı de bunu peşten sürükleyen öyle mani ayet-i kerime. Mevlam Ondan şiraf bir bir bölümünde min şirreti mübareketin zeytunetin o ilahi nur yukadu ayet başına var yani o kandil yandırılır kandile geçiyor konu kandil yanar mübarek zeytin ağacından mübarek ağacından yani burada konu eklerimde berabir yürüyor. Zeytin hakkında mübarek zeytin kelimesi geçiyor burada. Zeytin mübarek. Nedir mübarek? Bereket. Nedir bereket? İşlerin çok formülleri var. İşlerin çok işte formülleri var içerisinde. Peygamber Şeybül'e bu adı kim ilgi olarak hadis tabarani'de Ali hüküm bir adı şeceretin mübareketi buraya. Estağfurullah ümmetim, size tavsiyem, bu mübarek zeytin ağacının zeytini yiyiniz. Burada peygamberde daha çok zeytini bir de zeytin yağını peygamber tavsiyeyi bizlere. Bu mübarek zeytinin yağını yiyiniz. Fethi davubihi bununla tedavi olunuz. Bakın peygamberler, tedavi olunuz. Demek ki her bir hastalığa bizn-i Teala şifa oluyor. Mevlam mübarez zeytin buyuruyor. Resulullah aleyhi da deri de mübarek zeytinin yağıyla bunu yiyiniz, onunla tedavi olunuz buyuruyor. Şimdi zeytin neler var muhtemelen? Bir de tüb-i Bir de tıbbi i bakımına inşallah. Zeytinde protein çok bol mudur? Protein. Protein birazdan büyümeyi hızlandıran bir şeydir. Bu işin hayvanın sütü bile protein farklıdır. Bu konu geçmiştir burada. İnsanın ee, insanın sütünde protein daha azdır. İnekte biraz daha fazladır. Abur ah, köpeğe en fazladır. Neden yavrusu hızlı büyümesi gerektiği için bazen işte. i̇şte zeytinde de Zeytinde protein bol varmış. Bu da nedir? Biraz da çürüklere bol zeytin zeytinyağı verilirse onlara büyümesi hızlandırır. Daha çok gelişirler. Yağ, zeytin yağı. İki yağ vardır. Tereyağı, zeytinyağı hiçbir işlemi tabi olmayan, içindeki özelliğini kaybetmeyen, katkısı olmayan iki yağ vardır. Tereyağı ve zeytinyağı. Yağ da enerji verir. Enerji verir. Soğuk iklimdeki hayvana yağ da oran fazladır. Rengeyi vardır. Kutuda yaşayan o hayvanın en bol yağ ondadır. Yavrusu enerji alır, ısınır, üşümezsin diye. Bir de muhteremler A, C, E vitaminleri ile minerallerdir. Mineraller. Yani kalsiyum, kükürt, fosfor gibi Mineral deniyor bunlara. Bunlarla zeytin, zeytin çok var. Fakat bir de dengeli ama. Yani zeytinde ki allah Teala buna mübarek diyor zeytine. Resulullah buna mübarek diyor buna. Yani zeytinin özellikleri çok bir mucize. Özeli var zeytinin. Bundaki mineraller dengeli şimdi. Şimdi kalsiyum denilen mineral. element yani yeryüzünde. Bu insanın kemiği buna oluşuyor muhtemelen. Yani kemik ve diş. Bu karsiyuma bağlıdır. Bir çocuk yetişkin bir insan da olsun eğer karsiyum alaması gıdalarında kemikleri gelişme kemikleri zayıf olur. Dişleri çabuk şürür. Çabuk düşer dişleri de. Kemi ve diş karsiyuma bağlantılı. Yalnız yalnız alınan kalsiyum da kemiye olmuyor. Bakın şu muhtemelen. Allah'ın hefetine Kandaki kandaki karsiyumla fosfor oranı eşit olursa, o zaman bu kemikleri besleyebiliyor. Kemiye dönüşü Demek karsiyumla beraber fosfor alınırsa, alınırsa beraber alınırsa. Bunun için peygamberimiz bazı şeyleri beraber yer muhtememde. Biri de peynir ve ceviz. Peygamberimizin öyle yediği ribatet ediliyor. Peygamber Aleyhisselam Atatürk'e de Peyniri cevizle yermiş bakın bakmaları. Hikmetin acaba bunun araştırın isterler. Peynirde çok kalsiyum var peynirde. Çok zengin kalsiyum var peynirde. bak yok ama çok zayıf. Cevizde kalsiyum yok onda fosforu çok bakmalarına ...cevizine beraber. Demek ki peynir ceviz beraber yendi mi yendi mi? O zaman eşitleniyor bu denge eşitleniyor. İstileniyor. Kişinin hele çürü bunu yerse Allah'ın çünkü çürünün dışarıda sıhhatı olur, sağlam olur, kemikleri düzenli olur. Tabii yaşayan kemik sağlam olur muhtemelenler. Fakat zeytin yağında, zeytinde ise bu dengeli ama. Dengeli muhtemelen. Yani bir insan zeytin yerken, zeytin yerken bunda karşin ve fosfor dengeli ama. Gerek kalmıyor başka etki ilave gerek kalmıyor bunda. Yani Rabb'ını öyle yaratmıyor muhtemelenler. Zeytin safra kesesini temizliyor muhtemelenler. Yine sanat zeytin, zeytin yani yeme devam ederse o güç Allah'ın izniyle safra kesesine şikayeti olmaz. Kara ciğeri temizliyor muhtemelen. Böyle. Kara ciğeri temizliyor. Sindirim sisteminin de düzenli çalışmasını temin ödüyor. Sindirim sisteminin de. Bu arada tabi kabuza karşı da birebir muhteremde. Yani etli zeytin ama kuru olmayacak, etli zeytin olacak ya zeytinyağı o zamanlar. Bu da kabuza birebir. Yalnız bir insan zeytin yediği halde, zeytinyağı yediği halde yine kabuz oluyorsa, neden kabuz oluyor? Demek ki bir zıttını da yapıyor barada. Mesela kişi çok derin bir şey içiyorsa, yine insan çok çikolata yiyorsa... Şimdi günümüzde azı cemaatimiz çoluklarına çok şikayetçi kabuzan çoluklarımız. Neden? Çok çikolatayalım muhtemelen. Yani çikolata kabuzun baş nedeni çikolata mı? Çikolata. Böyle. Çikolata çok fazla gidilmeme gerekiyor çoluklarımıza. Bu arada çok pişmiş yumurta fazla pirinçle pilav kuru olarak da bu da kabuzun neden olur bunlar. bunlar böyle. Yani bundan kaşıma gerekiyor. Yani kabuzu zararlı bir şey alacağım. Sinir teminle bozar Hatta insanın ahlakını bir bu kabızlık. Sıkar kişi çünkü. insanın sıkıntıya suyaka kabızlık. Ve bu arada zehirlenme olabiliyor. Yani zehiri atamıyor beden. İşte bu iş ne gerekiyor? Önce kabız yapan nedenlerden uzaklaşmak gerekiyor. Fazla demli şey içmemek gerekiyor. daha çikolata tür şeyleri yememek gerekiyor. Bir de fazla pilav yememek gerekiyor. Yağlı şarap olur da olabilir. Arabistan'da çok pilav yeniyor ama. Buharlılar pilavsında meşhurdur. Buharlılar pilav meşhurdur. Çok pilav yiyorlar efendim. Onlara kabuz olmuyor mı? Onlara kabuz olmaz muhtemelen. Neden? Onlara pilavı çok ama çok yağlı. Çok yağlı. Genelde kulüp yağ kullananlar. Zeknik kullananlar. Onlara pilavı çok yağlıdır. Yağ akar yakınlarına böylece. Bu yağ önlü işte. Kabuz önlü yağı böylece. Ama bizim pilavlarımız zararlı oluyor. Kuruluşumuz pilavlarımız şimdi zeytinin burada daha ya da peygamber tarafından bizlere yağ tavsiye ediliyor neden muhteremler şimdi bir insan zeytin yerse ne oluyor tabi çekirdeğe atılıyor çöpe asıl onda da özlü çekirdeğe ama zeytin ya şimdi çekirdeğe muhterem Zeytin et kısmında yağ oranı, tabi zeytine göre değişir bu, kalitesine göre değişir. %10'dan %25'e kadar çıkabiliyor. Zeytinin etli kısmında yağ olarak, zeytin yağ olarak %10'dan başlar, işte %15, %25'i bulabiliyor. Zeytinin çekirdeği ise %25'ten başlıyor, %50'e çıkıyor yağ yani zeytinyağının özü asıl çekirdeği işte böyle. Demek zeytin yenince atlı çöpe gidiyor çekirdeğe gidiyor özü orada böylece. Bunun için zeytinyağını yendiği zamanlar kullanıldığı zamanlar tabi kahvaltı tabanarak yenir salata konabilir yemek yapılabilir, olabilir. Hatta azı cemaatimiz E vitamini en fazla su yarda vardır E vitamini. En fazla sıvı yağlarda vardır. Diğer sıvı yağlar, ayış yağları bunlarda yağlar. Bunlar bir şey kavrulunca, hele kızartmada olunca evitamını ev tarif oluyor gidiyor bakın. Ama zeytinyağı kavrulsa da kızarsa da evitamını ev koruyor bakın. Evitamını ev koruyor zeytinyağı. Yani öyle bir mucize bir gıda. Zeytinyağı. Bir de adı jemaatimi ekmek ne kadar esmer olsa onda E vitamini bulunuyor gene. Ekmek esmer olursa. Ek, beyaz ekmekte sıfır gelir E vitamini. Yani hem bu kabızlık bakımından da, dışkı bakımından da, protein bakım, her bakımından da ekmeğin ne kadar esmer olursa o kadar yararlı. Bir az jemaatimiz yağla vazelin acı acımı olur? Bozulur. Ya acı mı olunca onda özelliği gidiyor ama. Evde tam ölüyorlar bu tereyağları. Nasıl yağ bozulur? Isı. Fazısı da. Işıkta. Güneş ışığında, hava ile temasında bu için zıytine alırken bakmak gerekiyor. Mesela markette e, güneşe bakan bir yönde raftaysa alma gerekiyor muhtemelen. Yani gölgedekini alma gerekiyor. Demek güneşe karşı, ısıya karşı olan şeylerde E vitamini ölüyor. O yağda acıma oluyor. O tabi zararlı olmuş oluyor. Şimdi E vitamini zeytinyağında kaybolmuyor ve çok bol var. Yani 100 gramında 30 miligram zeytinyağı var ki bir küçük bir oran bu. Zeytinyağında. Şimdi bu zeytinyağındaki bu e vitamini, insan ne gibi bunun bir yararı var bakalım şimdi alacağım hatamızı. Biri kan şekerindeki iniş çıkışa düzenliyor. Kan şekerindeki. Efendim kan şekeri birdenbire düştü. Birden çıktı. Bir insan zeytinyağına devam ederse zeytinyağı kan şekeri iniş çıkışları düzenini kontrol ediyor bunlar böyle. Ani olamıyor bunlardan. Bir de hanımla ilgili olarak eğer bir kadın devamlı düşük yapıyorsa doğum düşük yapıyorsa bu da zeytinyağı yemeye devam ederse düşükte de önerir muhtemelen efendim, efendim. Düşüklere genelde eğitim eksikliğinden ileri gelir efendim. Demek ki bir hanımda eğer çok düşük yapıyorsa çocuklarını, ondan bolca zeytin, zeytin yemesi gerekiyor. Bunun önlenmesi için. Bir de yine günümüzde bir şey var muhtemelen prosat büyümesi çok var biliyorsunuz günümüzde. İşte bir insan zeytinyağına devam ederse Allah'ın izniyle bu da prosat büyümesini kontrol altına tutuyor zeytinyağı. Fazla büyüyemiyor muhtemelen de. Önlüyor bu anda. Bir de bir kimse yine zeytinyağına devam ederse Allah'ın izniyle o kişinin gözünde katırakt olmaz muhtemelinde. Onu da bir de da cemaatimiz kısırlık meselesinde bir şey var biliyorsunuz iki arıyor bu da bir fizyolojik deniyor kısırlık yani doğal olanı, tabi olanı o şekil kişi yaratılışıyor. Bu tabi değişmez. Bir de patolojik kısırlık var ki bu bir hastalığa bağlı olabiliyor. Bunda en büyük derecede biraz erkekte bilhassa E vitamini o zaman ileri geliyor. Bile. E vitamini o ileri gelebiliyor. Demek ki bir kişi E vitamini yani zeytinyağı kişi fazla yerse Allah'ın inşallah eğer bu kısırlık da patolojik olandan ise Allah'ın var budur inşallah. Şimdi burada bir ayet ile okuyacağım azı cemaatimiz kısıta ilgili olarak böyle. bazı kişiler tabi dünyada herkesin derdi ayrıdır. Kimi çocuğun çocuğun çok der olmasın der. Olmasın diye uğraş önlem alır. Olmasın diye. Kimi olsun diye uğraşır. Ama son ne olur? Allah'ın dilediği olur. Bak şimdi. Ayet okuyacağım inşallah. Işte ayet Şura suresi ayet 49-50'de. İki ayet okuyacağım burada. Bu ayet-i kerime adı cemaatimiz çok lazım günümüzde. Çok lazım şey. Hem imanla ilgili bir konu ayet-i kerime verilmiş Allah. Şura suresi yani hamiline başlıyor suresi. Ayet 49-50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü semavati vel ardi. Ayet böyle başlıyor. Lillahi Allah'a aittir. Allah'ındır. Ne? Mülkü semavati vel ardi. Yerlerin gökte mülkiyeti Allah'ındır. Kimse bu Onun da mülkiyeti. İstileri güneşi koyar. İstileri ayrı koyar. İsteyerek aleksiyeleri yerleştirir. İstediğini yaratır. يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهِ Değilini yaratır. <gülüyor> Haydi keram. Allah dediğini yaratır. يَحْلُكُ limen يَشَاءُ اِنَا Allah-u Teala faale muhtar deniyor buna. Sorumsuz. Kim soramaz ona. Çünkü yerin gönlülü gütü O'nundur. Odur Rabbul Alemin. Odur egemen olan. Her şunun em tasarrufun gözetiminde her şeydir. Allah Teala dilediğine dişi hibe eder. Bakın burada yehebi ile geliyor burada. Yehebi yani o kişi hak ettiği için değil de bir evlatsı olması için Allah Allah dilediğini hibe eder inazen dişi. Vehebi men yeşar zükür. Allah diye diyen de erkek verir. Demek ki bazı kişinin yalnız hep kızı olur. Bir kızı olur. İkincisi erkek olur belki der. Yine kız olur. Yine üçüncü erkek ver der, Yine kız olur. Neden? Allah böyle geliyor. Allah böyle veriyor muhtemelen de. Kimse bozamaz bunu. Işte. Işte kromozomlar var da o anda hücreleri hücre filan var. E, Kromozomu yaratan kim Utlemler? da yönetin yönlendiren kim? Bir hücre başı başıboş mu? Bir zerre başıboş mu? Bir gen başıboş mu? Mülk onun mevlamızın işte. Demek ki Allah da diye de mevlam, yalnız kız verir. Yine Allah dilediğine Yalnız erkek verir. Ev yüzle bir cihüm zikrani ve inasa. Allah diye de? Hem erkek hem kız verir çift Dedi Allah Teala. Ve iş men menişave akıma. Allah diye Allah Teala, akıym kılar. akıym kutır kılar Allah ne bele kalar böylece. İnnehu kadir. <gülüyor> <gülüyor> Allah alim eniz Allah Teala bilir. O kişinin o gerektir. Yani o kişi bunlar razı olması gerekir. Yalnız kızı oluyor. O buna razı olacak, benim için bu diyecek. Erkekleri oluyor, o buna razı olacak, benim hayırlı hakkında hayırlı bu diyecek. Eğer Allah onu kısır yaratmışsa, yaratmışsa, o da buna razı olacak, kaderi zorlamayacak. da günümüzde gayrimeşri yollara tevsil etmeme gerekiyor muhteremde yani çok suistimaller olabiliyor böyle. Erken sipahın başka falan karışılabilir her şey olabilir az jemaatimiz. Bunlara tevekkül etmeme gerekiyor. Çünkü Mevla'm buyuruyor, "İnnehu alimün." Ancak her şeyi Allah bilir. Bir kişi kaderin zulomaya kalkarsa, hastanede dolaşırsa, doktor doktora giderse, parasını sarf ederse şunlara bunlara artık tabi burada Günahı olmaz bu işlerin bu süreye Neden o olmaz? Çünkü bir kadın edep yerine açabilir. Kadın. Ancak kadın için bir ölüm tehlikesi olursa mesela kadının hastalığı var, işte kanaması dinmiyor, durmuyor, abiyorum artık rahim kanseri yakalamış kadın tehlikeli bir durum vardır. Yani kadın için böyle tehlikeli bir hastalık ölüm tehlikesi varsa, o zaman kadın, kadın doktora bulama eki edebini açabilir. Açabilir. Ama kadın sapasağlam, hiçbir şey yiyor kadının, e, çürük istiyorum diye, gitti hasta aç, edebini şey alır muhtemelen. Buna diyenler, izi, izi yok da muhtemelen bu şekilde. Böyle o yapan ne olur? Sonunda, ah bu çürük eşli olması da de der muhtemelen. Kesin muhtemelen. Böyle bir çürük ona verilir ki, şey verir ki, ondan sonra başlayan beri taştan taşya vurur. Avuç olmasa ne Kadir Allah'a şey kadirdir. Yine inşallah bir hadis de inşallah kusabete tamamlayan muhteremler. Hadis Tirmizi okuyorum. Zeytinaz ile ilgili olarak yani onu da kapayayım konuyu. Külü Zeyte Bülü Aleyhisselam Peygamber arasında sayı. Zeytin yani yiyiniz, Bakın, Peygamber bize tavsiye edilir yiyiniz. Tabi bu yeme me, saltada konmuş olabilir, yemete olabilir, pilavda olabilir muhtemelen. Kahvaltıda insan zeytin çakıyı onu işine banabilir. Yani zeytin yani yenmesi lazım muhtemelen. lazım bunu böylece. Resulullah böyle bir bakınız, külü zeytə. Zeytin yani yiyiniz. Ve بِهِ onu da sürürünüz ya haricende. Demek ki kolunda ağrı var, belinde ağrı var, boyunda ağrı var, ne varsa, en güzel kestirme, pamat, merhem, hali zeytinyağı muhtemelen. Onu sürmek, basa yapıp sürmek zeytinyağı. Muhtemelen. Deri hastalıklarında, deri dökülmelerine, saç dökülmelerine muhtemelen. Her bir şeyde Allah'ın inşallah. Hatta çatlak, zeytin zeytinyağı en şey şifadır. Şeynühu <müzik> misir mübareketi çünkü o zeytin zeytin ya mübarek ağaçtandır. Yine Hazreti İbn Sirin'in rüya tabiri yapanın yine zeytinle ilgili bir yorumun inşallah sonunda onu söylemiş cemaatimiz. Bir gün yine Hazreti İbn Sirin'e rüya yorum yapan zaten biri geliyor. Ya İbn Sirin ben diyor, aşağı yukarı bir iki aydan beri diyor, sık sık rüyamda zeytin yağını diyet köküne döktüm görüyorum diyor rüyamda. İki üç aydan beri ama sık sık diyor rüyamda zeytin yağını diyet köküne döktüm görüyorum rüyamda. Hadi bir iki gördüm boşverdim verdim ama diyor ben bunu sık görüyorum diyor, bir maaş bir anlam veremedim diyor. Mübarek kerame sahibi de der, Rüya konusunda kerame sahibi Hemen şöyle buyuruyor Sen Annenle zina ediyorsun diyor. Sen Annenle zina ediyorsun Nasıl olur efendim Nasıl olur Bilmeyiz mi hemen diyor Sen ne zaman rüya görüyorsun İşte üç yukarı aydan beri görüyorum Peki sen bu zaman içerisinde Yeni bir cari aldın mı o tabii tabi köle kadına cari deniyor. Satın aldın mı onu yatabiliyordu. da. Sen mi yeni bir cariyi aldın mı? Evet aldım. Araştır bakayım. O senin annenin olmasın. Siz annen sağ mı? anneme bilmiyorum diyor. Araştır bakalım diyor. Eve gidiyor şimdi. Tabi carisi yeni korkuyor korkuyor. Hemen kalk karşılıyor bunu. Otur bakalım diyor. Soruyor. İsmi değiştirmiştim meğer sanırım bence. E senin asıl ismi nedir diyor. Asıl benim ismi şöyleydi diyor. Beni çalanlar ismi değiştirmişler. Peki sen kimin evlenip evliydim? Sen kimin hanımıydın? İsmini söylüyor. Babasının ismini söylüyor. Babası öğrenmiş. Peki senin hiç evladın oldu mu? İlk evladın doğdu. Daha beşikteyken beni çaldılar diyor. O zaman kadın çalıp satarmış bile diye satarmış. Beni çaldılar diye. İşte fren yere götürler, fren yere götürler. bunları. Peki kayınpederen kimdi? Şu. Kayınpederen kim? Şu. Oğlun ismi, kim ismi? Şu. Nasıl yere oturur, Şöyle otururduk. Sayı, başı ağlama sanırım an senin annemsin diyorlar. Meğersem o kadıncağız bunun annesiyim diyorlar. Babası evlenmişler. İlk şükür olmuş. Bu da Beşik'teyken kadın bir tarlayı bir yere giderken hemen altta gelen eşkıyalar bunu kadının kalktığı gibi alıp oradan uzak satıyorlar köle. Uzak satıyorlar. Köle diye. Tabi orada kalmış. Ondan satmışlar. Çok diyarları gezmiş. En sonunda bu şu yerin değişmiyor ama. Bu şutu bir gün pazara gidiyor bak Bir köle alayım, cari alayım diye. Bir şey mi görsün diye. Bekarmış kendisi de. Edermiş kendisi de. Fakirmiş kendisi de. Bunu almış. Tabi cari buna muamele bulunuyor. Annesi kemaktan yandır. Bu hemen koşup Hazretimiz geliyor ama şimdi. Ağlayarak. Ya evnesi yerin. Allah senden razı olsun diyor. Sen rüyamı yorumluğunu tabir ettin ama rüyam hakmış diyor. Aldığımca benim annemmiş diyor. Ben annemiş o kadar gözü içe döktüm. Annemi görememiştim diyor. Anneme kavuştum. Benim annemiş o diyor. Ama ne Allah aşkına diyor. Bu yorumu sen nasıl yaptın diyor. Nasıl bunu anlayabildin diyor. Bu aşka mı bana diyor. Bakın şey bu müşteremler. Zeytin yağ diyor zeytinden olur sıkılır. Zeytin zeytin ağacına olur. Yani zeytin zeytin ağacının meyvesi semeresi. Semeresi. Zeytin ağacı zeytin verir meyvesini verir. O zeytin sıkılır zeytinyağı olur. Sen ne abisin diyor? Sen o ağacı meyvesisin diyor. Yani sen annen kök. Ağaç kök diyor. Annen senin diyor. Sen o meyvesisin. O seni doğurmuş diyor. Senden sıkılan su, yani zeytinyağı bunu işaret ediyor diyor. Yine diyor ağacı köküne ki annene dökülüyor diyor. Buradan böyle diyor. Ve rüyasına görmüş şey oluyor. Dillahirrahmanirrahim.